Sen, ey Filistinli kız, Yüreğini kanatarak akıttığın gözyaşlarınla, Rülmün vahşetini anlatırken televizyonlarda, Ellerini gördüm, çaresiz. Yüzyılların acısını kelimelere sığdırmaya çalışırken, Bakışlarındaki öfkenle beraber, Küçücük yanağından, Akarken, gözyaşların, utancımın resmini gördüm. Ümmete ayna olacak yüzünde. Beton yıkıntılarının arasında parçalanmış vücudundan Görünürken tek ayağım, Çocuklarımızın irkilerek sordukları sorulardan utandık. Ey kanada katledilen mavi emzikli bebek, Dünya durdukça, Kıyamete kadar seni hiç ama hiç unutmayacağım. Akşam yemeklerinde çocuklarımla oturduğum sofrada vahşetini seyrederken kaşığıma düşen her damla yaşın hesabını soracağım. Siz ey kara gecelerin kör bekçileri irin denizinin leş kokulu köpek balıkları bebek kanlarıyla papatyaları sulayanlar ışığa kör bakan yarasalar. Unutmayın ve şunu bilin ki yıldızlara astık yüreğimizi en yıldız ışın karşısında bile hükmü yoktur zifri karanlığın. Peygamber katliyle özdeşleşen tarihin vardır senin bilirim. Fakat sanatın, edebiyatın, ahlakın ve dinin harmanlandığı bir medeniyetin var mıdır? Asla unutmayın ki medeniyet tarihi milletlerin zafer hanesine kadın ve çocuk katillerini yazmamıştır. Yılan ve akrep sebepsiz yere sokacaktır elbet. Çünkü bu onların tînetinde vardır. Fakat bu vahşeti seyrederken bufalo sürüsünün içine dalan sırtlanların bir ikisini boğazlamaları deyince de, yüzlerce bufalonun Bu manzarayı aymaz aymaz seyretmeleri kahrederken henüz hayvanda kalıp şerefli insan olmadığımızdan utandık. Umutsuz bir umutla acı feryadın kulaklarımızı delip yüreğimize inerken insanlığımızdan ve dört duvar arasındaki eşyadan utandık. Dilimiz, düşüncelerimiz ve ruhumuz aymazlaşsa da mahşeri vicdanımızdan utandık. Sen kanlar içerisinde peygamberi bir duruşla kaldırırken şehadet parmağını koca peygamberden utandık. Zengin sofralarımızın başında seyrederken acını önümüzdeki nimetlerden utandık. Yahut yaşlanırken son darbe bir lokma daha fazla yeme gafletindeki eşekliğimizden utandık. Her şeye rağmen 1400 yıldır elimizde tuttuğumuz ilahi kılavuzumuzdan utanmamakla utanmazlığımızdan da utandık. İlahi buyruğun hükmüne inat, emzikli çocuk parçalanırken... Acziyetimizin utancından yer yarılıp yerin içine girmeyi yeylerken topraktan utandık. Senin öz yurdunda küfür, tankıyla, topuyla ölüm kusarken, Kılıç Arslan'dan, Selim Han'dan ve teklif edilirken yurdunun onlarca kat daha fazla değeri hiçbir pahaya satmayan, Sultan Hamid'den de utandık. Emanet buluşunuz, cenneti ayaklarınız altına serdirecek kadar değerliyken, sahipsizliğinizde de Hazreti Fatıma'dan utandık. Senden af dilemeye yüzümüz yok, ey Filistinli küçük kız. Çünkü yönetenlerimizle, yönetilenlerle hep beraber, Onun ayetlerini sattığımızdan dolayı Allah'tan utandık.